الذين آمنوا إلى صراط Allah Azze عز iman edenleri dost doğru yola iletendir diyor Allah azze ve celle ve yine Furkan suresi 31. birinci ayeti kerimesinde ve kefe ve nasira yol gösterici hidayet edici ve yardım edici olarak Allah Rabbin sana yeter diyor Allah azze ve celle Furkan suresi 31. birinci ayeti kerimesinde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 summun ve bizim ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda sağır ve dilsizlerdir. Men yeşe illahu yudlilhu men yeşe yec'alehu Allah kimi idilerse saptırır, kimi dedilerse ne yapar onu dost doğru yola hidayet ettirirdür Allah azze ve celle. Bu nedir kardeşlerim? Hidayet dediğimiz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 Ve ve diyor ki Allah Azze ve Celle Rabbinize itaat edin, ona tövbe edin. Hatta yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda vay başıma gelene, vay bu halime keşke nedir? E, Allah'ın yanında yaptıklarından pişman olur ve vay bana ben ona iman etmedim, peygambere iman etmedim ve onlarla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 hidayet verir diyor Allah azze ve celle Bakara suresi 2, 272. ayeti kenmesinde. Böyle yine diyor ki Allah azze ve celle "Velau şi'na le'atine kull nefsin huda. Le'atine kull nefsin huda." Eğer biz dileseydik bir her nefsene yapardık hidayet ederdik diyor Allah azze ve celle. Evet kardeşlerim. Demek ki Allah azze ve celle eee Sıhanhu ve Teala bütün kullarına dostuğu yola her gün beş vakit namazda dostuğu yola bizi erdirmesi için dua etmemizi emrediyor Allah subhanahu ve Teala nitekim e, sünnette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde hidayet, sebat, salah ve tevfik istemeye dair birçok hadisler gelmiştir, birçok dua gelmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellemden ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi Ya mukallibel kulub, febbet kalbi ala dinik ve ala taatik Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl. Ve yine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 Allah Azze ve Celle'nin cehenneme koymasıyla alakalı da diyor ki, Ohşurullezîne zalemû ve ezvâcuhum ve mâ kânû Onları, hanımlarını ve Allah'tan başka, Mâ kânû ya'budûne min dûnillah. Allah'tan başka taptıklarında ne yapın? Cehenneme götürün der Allah Azze ve Celle. Fehdûhum ilâ sırâtul cehim. Ve onları ne yapın?